Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tesbihlerini parmaklarıyla saydığını gördüm. Ebu Davud'un şeyhi i̇bn Kudame bunu sağ eliyle yaptığını kaydetmiştir. İkinci delil Yüseyre yahut Yüseyre bint Yasir'in hadisidir. Muşarun İleyha diyor ki, Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, Ya me'şeran nisai, i'qidine bil enamili. فَاِنَّهُنَّ مَسْعُولَاتٌ مُسْتَنْتِقَاتٌ Ey kadın cemaati! Tesbihlerinizi parmaklarınızla sayın. Çünkü muhakkak onlar sorumlu ve konuşucudur. Buyurduğunu işittim. Her halükarda namazdaki tesbihleri parmakla yapmak, fi ile rasul olduğu için sünnet ve tesbihle yapmaktan evladır. 2. Takriri i rasule mebni, tesbih ve zikirleri sebeha, taşlar veyahut iplerle yapmak meselesidir. Bunlar asla bidat değil, müstahap hatta sünnettir. i̇bn Saad'ın Sa'd'ın ettiği bir esere göre, Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, küçük çakıl taşlarıyla tesbihlerini sayardı. Abdullah bin İmam Ahmet'in de tahriş ettiği bir esere göre, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın da kendisine mahsus iki bin düğümlü bir ipi vardı. Onunla tesbihlerini saymadan uyumazdı. İmam Ahmet'in de tahriş ettiği esere göre, Ebu Derda'nın kendisine mahsus bir zenbili içinde ufak taşları vardı. Onlarla tesbihlerini sayardı. Deyleminin Firdevs'inde tahriş ettiği Hazreti Ali'den gelen merfu bir hadiste şöyle buyurur. amel müzekkiri essebhatu Ne güzel hatırlayıcıdır şu sebha. Nasraddin Elbani bu hadisin mevdu olduğunu söylemiştir.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 binat sayanların sözlerine asla bakılmaz demişlerdir.